Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan bir kimse ne yapmalıdır? Bu normal şartlar altında ufak bir gaflet eseri ise bunu zanlı galip dediğimiz düşünecek, temmül edecek insan, efendim e, iki rekat kılmış olma ihtimalim daha kuvvetli, ağır basan ihtimale göre devam edecek. Sürekli bu hali ise peş peşi cereyan ediyorsa. İşte yine artık aynı yönteme başvuracak, yapacak bir şey yoktur zaten o tamamen mazurdur.